Arkadaşlarına bunu söylüyor. Ve orada söylediği bir cümle... şahadetin aşkının... Yüreğinin neresinde olduğuna dair... Bize çok önemli mesaj vermektedir. Ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbni Caj? Ey kardeşlerim diyor... Ben yürüyorum... Ve içimde yüreğimde... şahadet arzusu varken yürüyorum...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 askerler de kabul ediyorlar askerler ne diyorlar biliyor musunuz Abdullah İbni Cahş'a ilk o anda kullanılıyor o ifade emirel müminin diyorlar İslam tarihinde ilk kez bu ifadenin kullanıldığı sahabi de Abdullah İbni Cahş'tır daha sonra emirel müminin ifadesi halifelere kullanılacaktır ganimetin beşte birini de Efendimiz'e ayırıyorlar o günkü kurala göre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 Bedir'in meydanında on dört tane şehit var ama ne Asım İbni Sabit ne Abdullah İbni Caş o gün özledikleri şehadete kavuşamayacaklardır. Onun için üzülecekler. Üzgün bir biçimde yürürlerken yine dualarının başında şehadet vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bedir'in arkasından...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 Suffa Mektebi'nde Asım İbni Sabit'le Abdullah İbni Caş'ın birbirleriyle konuşmaları şu. Yine olmadı. Yine şehadete yürüyemedik. Ve o günden sonra hicretin üçüncü yılı biliyorsunuz Bedirle ile Uhud arasında bir yıl var. Bir yıl boyunca Abdullah İbni Caş'ın dualarının başında hep şehadet var.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 Aynen tepesi, bizim okçular tepesi dediğimiz o tepe karşısında şehitlik. Uhud'un yetmiş şehidinden kaç tanesinin o şehitlikte yattığını bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz şehitlerinizi Uhud'a bırakın sözünü duymadan önce bazı sahabiler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 Allah'a kul olmayı en büyük vazife bilen bütün kulların, bütün Allah'a kulluk adına gayret gösterenlerin ilkeleridir. İnşallah diriltenlerden oluruz. İnşallah anlayıp hayatlarımıza taşıma noktasında gayret içerisinde olanlardan oluruz. bir Abdullah olmak Allah'tan başkasını ilah ve rab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 Sizlerden de dua bekliyorum. Esselamu aleykum, varahmetullahi ve, ve berekat.